Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade Doğa içimizde ama biz her zaman doğanın içinde olmayabiliyoruz. Magmanın doğa gezgini Hüseyin Çağlar'ince günün sürpriz bir saatinde hepimizin büyüsü bozulmuş bir anında doğada bu an, Diyor ve fotoğrafıyla ya da canlı videosuyla bize doğamızı anımsatıyor. Doğada bu an paylaşımlarının kalabalık bir seçkisi kitap oldu. En güzel örneklerin yer aldığı fotoğraflar, bitki ve hayvan örnekleri ve tanıtıcı bilgileri bu rehber kitabın içinde. Doğada pazartesi yoktur diyerek her hafta başı size doğayı anımsatan magma zamanın akışı içinde sürpriz bir anda size doğada bu an demeye devam edecek. Sürprizin, şaşırtmanın, heyecanın kaynağı doğa ise eğer zaman ölçüsü de an olmalıdır. Magma'nın yayın yönetmeni Özcan Yükseğ'in e, cümleleriydi bunlar. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programındayız. E, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu bir program... ...ve ben Deniz Melek Nurdu olarak karşınızdayım. Bugün e, Doğa Gözlemine Başlama Rehberi Doğada Bu An'ın yazarı Hüseyin Çağlar İnce ile birlikteyiz stüdyoda. Hoş geldin. Hoş bulduk Melek Hanım. E, merhabalar. E, bugün Doğada Bu An'ı konuşacağız... E, Yeni bir kitap bu. Ee, evet. Öncelikle hani Hüseyin Çağlar'ince kimdir, bu kitap nasıl ortaya çıktığı bir konuşalım. Sonra biraz daha böyle detaylı ayrıntılara gireceğiz. Evet, e, ismim Hüseyin Çağlar'ince. İnce. E, Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü mezunuyum. Hı hı. Biraz üniversitede kuş gözlemle aslında doğa merakım başladı. Çünkü kuş gözlemciliği doğaya adım atmada, doğayı keşfetmede. Çok güzel bir yöntem, çok güzel bir hobi. E, gördüğünüz etrafındaki kuşları tanımlayabiliyorsunuz. Bununla ilgili e, tabii üniversitede biliyorsunuz topluluklar var. Üniversitede biz de bir topluluk kurduk, Kuş Gözlem Topluluğu. Ve onun akabinde e, içine girdikçe bu sefer kelebekler ilgimizi çekmeye başladı, bitkiler, ağaçlar. Çok daha sonralarında bu ağaçların ve canlıların hikayeleri, hmm. antik dönemden bu yana gelen hikayeler ilgimizi çekmeye başladı. E, sonraki süreçte birçok sivil toplum kuruluşu, Buğday Derneği gibi, Doğa Derneği gibi birçok kurumda da çalıştım. Atlas dergisinde Yeşil Atlas'ta e, yaklaşık son 3 sayısına denk geliyor herhalde. O zaman orada da çalıştım. E, bu süreç zarfında hani Anadolu doğasını, coğrafyasını, kültürel zenginini tanıma fırsatı buldum. 2008 yılında e, buğday okurları belki hatırlar, Atlas okurları da aynı şekilde. Kayıp Masallar Projesi yapmıştık. Atlas Dergisi ve Buğday Derneği adına hazırlamıştık projeyi. Bu proje kapsamında yörük köylerini gezmiştik hı hı. E, ve masalları derleyip bunları e, işte Atlas'ta ek olarak vermiştik. E, bu süreçte şunu keşfetmiştim aslında bir doğa gözlemcisi olarak bir kültür yolculuğuna çıkmıştık ve biyolojik çeşitliliğin ve kültürel zenginliğin bir arada olan bir coğrafyada yörüklerin şu anda bulunduğu coğrafyada müthiş bir zenginlik vardı ve yörüklerin e, doğaya başka bir bakışı başka bir e, doğayı e, anlama şekilleri vardı. Hı hı. Bu beni çok etkilemişti o zaman. Sonraki süreçteki çalışmalarda e, kendi gözlemlerinde e, hep buna dikkat ettim aslında. Hep gittiğim yöredeki doğa gözlemlerinde o yöredeki insanların doğaya nasıl bir anlam it, e, itaaf ettiklerini, nasıl bir e, kültür anlamda nasıl beslendiklerini hep çalıştım. Onların bakış açısıyla bakış bakmaya açısıyla, çalışarak. Evet, e, hatta sonraki süreçte... E, bazı belgesel programlarımız da oldu. Hı -hı. Bunları sırf yaban hayat belgeselinden çıkarıp biraz daha o bölgenin kültürüyle hep aktarmaya hı -hı. çalıştık. Örneğin TRT belgeselde yayınlanan henüz çok geç değilcisinin belgesel programımız var. Sevgili Kenan Özer Kenan Özel yapmıştı yönetmenliğini de. Yakın Hiç... zamanda değil mi o? 2000... Evet Evet, 2013'ten 10... 13'te yaptık ha, projeyi. Hı -hı. Şu anda hala dönüyor TRT belgeselde hı -hı. zaman zaman. Ee, ...üç tane canlı tür üzerinden çalışmıştık o zaman da. Kuşlar için küçük akbabayı tercih edip... ...Memelilerde kurtları, sarıklamışın kurtlarını çekmiştik. Hı hı. Ee, bir balık türü olarak da inci kefalini. Yani dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan bir balık. Hı. Ama yine bölge kültürüyle birlikte ele almaya çalıştık. Hı hı. Burada beni şurada çok etkilemişti. O da enteresan bir tecrübe, onu da paylaşmak isterim sizinle. Ee, inci kefalinin göçlerine gittiğimizde... E, ...Memel... E, şey pardon, Mustafa Sarı hocamız var biliyorsunuz. İnci Kefal'inde Türkiye'den hani onun korumasını sağlayan, yıllarını, hayatını veren bir hoca. Sağ olsun onun e, rehberliğinde biz orada keşif çalışmalarımızı yapıp, orada çekimlerimizi yapmıştık. E, hocanın böyle bütünsel bakış açısı beni çok etkilemişti. Yine kültürel anlamda da ve kültürlerin koruyacağını düşünerek e, bir çalışma yapıyordu. Dolayısıyla oradaki halkla iç içe bir koruma şeyi oluşturmuştu. E, stratejisi oluşturmuştu. Yani bir örgütlenme gibi bir... E, hem örgütlenme hı. ama hem de halk kültüründe o balığı korumalarına dair efsanelerin kaybolduğunu fark etmiş. Hı -hı. Aslında balığın asıl tükenme sebebinin o olduğunu söylüyor hoca. Bu çok anlamlıydı. Yani çok, evet. e, bir fen bilimcinin biraz daha böyle sosyal bilim açısıyla da bakıyor olması... Hı -hı, hı -hı. ...bence çok daha anlamlı bir koruma metodu olduğunu düşünüyorum e, böyle bir metodun. Hı -hı. Diğer taraftan yine ürünleri Mühendisi arkadaşlardan da görüş aldık. Mesela bir ürünleri Mühendisi şöyle bakıyor olaya. Çünkü aldı formasyon gereği böyle göldeki balığı stok olarak görüyor. Evet. E, hoca ekolog olarak baktığı için bütünsel, insanla birlikte bakıyor. E, bir de yanılmıyorsam İstanbul'daki bir üniversiteden, bir güzel sanatlardan bir hoca gelmişti. İnci Kefali Festivali vardı o zaman. E, onun da bakışı çok daha farklıydı. Hani belgeselde onu işlemiştik. Orada İnci Kefali'nin göçünde insanın hayat mücadelesini görüp modelliyordu. Nasıl o zorluklarda geçip bir amaca ulaşıyorsa insanın hayatı da aslında İnci Kefali'nin yolculuğunda... ...gizli Aa, ve... E, ...ta Gılgamış Destanı'nda... ...Utanapiştim'in ölümsüzlük arayışı da aslında... ...orada İncikafer ile hmm. birleşiyordu... ...ve bunu bütünsel baktığımız zaman... ...aslında biz... hani ...doğadan hiçbir zaman kopmadık... Hı -hı. ...koptuğumuz anda da... E, ...Otanapiştim'in ayrışma başlıyor... Hı -hı. ...bu şunu doğuruyor... ...biz doğadan uzaklaşırken doğaya tekrar dokunmamız... ...yaklaşmamız gerektiğini... ...ortaya çıkıyor aslında burada... Ve bununla ilgili birçok çalışma yapılıyor. Sivil toplum kuruluşları farklı çalışmalar yapıyor. Ee, bölgesel, yerel topluluklar çok güzel çalışmalar yapıyor. Ben de Antalya'da yaşıyorum ve kendi çapımda... E, ...okullara doğa eğitimleri vermeye başladım. Hı -hı. Bir sistem kurup... E, işte okulda kuş gözlem eğitimi verip kuş gözlemine çıkarıyorum. Antik ağaçlar üzerinden e, bir eğitim verdikten sonra... ...Makya'daki ağaçların antik hikayeleri konusunda bazı ee, şeyler çalışmalar yapıyoruz. Lise öğrencileri, ortaokul öğrencileri gibi... Yaş yoksa... grubuna göre değişiyor. Ha. Biz 4-6 yaş grubundan itibaren ha. başlıyor. Mesela Antalya'nın Zeytin Park'ta bir sistem kurduk. Hı hı. Orada e, 4-6 yaş grubunda eğitmen eğitimi verdikten sonra... E, Oradaki gönüllü eğitim eğitmenler, hı hı. düzenli olarak çocuklara doğa oyunlarıyla birlikte doğayı hı. hissettiriyorlar. Hı hı. Daha ileriki yaşlarda da farklı hobilere doğru şekilleniyor. Burada şu ihtiyaç doğdu kitaba gelecek olursa evet, evet. E, elimizde çok güzel Türkiye'nin e, uzmanlık kitapları var kuşları kerebekleri hani 10 yıldır son 10 yıldır çok insan gönül verdi ve çok güzel kitaplar çevrildi çok güzel bölgesel kitaplar hazırlandı. Hı hı. E, fakat benim eğitim verdiğim şey de ee, çok açıkçası şey oldu hani daha basit bir anlatım gerekiyordu daha ha. az türler olması gerekiyordu hı. çünkü çok e, uzmanlık alanına giren girdiği zaman hı hı. direkt çok güzel kitaplar var ama giriş için bir hı hı. amatör gözlemci için ya da daha ilk defa hani bir kelebeği merak eden birisi için karmaşık gelebiliyor kitap. Hiçbir şey bilmeyen bir, bir insan için doğru söylüyorsun. Kitap biraz olarak. ağır gelebiliyor hı hı. o anlamda. Böyle bir giriş kitabının olması gerektiğini düşünüp aslında biraz öyle başladı. Böyle bir ihtiyaçtan çıktı yani evet, aslında. Evet, yani bu fikri de açtığım e, hocalarımız olsun, doğa fotoğrafçılarımız olsun... ...hemen sağ olsunlar desteklerini esirgemediler. Hı hı. E, bir yıllık bir süreçti e, kitap. Geçen sene Nisan ayında karar vermiştik. E, önce çerçevesini çizdik kitabın. Hı hı. İşte hangi türler olmalı, ülke genelimi olmalı, bölgesel mi yapmak gerekiyor? Çünkü çok karmaşık da bir olay aslında. Yani bir karmaşık, O kadar karmaşık ki karmaşıklığı da şuradan geliyor... Anadolu'nun zenginliği yani e, üç kıtanın özeti burada var. Hani butik Hı -hı. bir e, Avrasya hatta Afrika'yı da katarsak hani üç kıtanın Hı -hı. ortasında her kıtadan izler taşıyan. Çeşitlilik çok fazla. Çeşitlilik taşıyor. Hı -hı. Ve ülke geneline de hitap etmesi böyle giriş kitabın çok zor bu anlamda. Çünkü bir tarafta Akdeniz var, bir tarafta Karadeniz var, bir tarafta Orta Anadolu baskurları, bir tarafta Güneydoğu Anadolu. Yüksek dağ var, Hı -hı. Yani yüksek rakımlar var. E, ama şöyle türlerimiz var. Her yerde görülebilen türlerimiz mevcut. Ee, en azından kuşlarda ve kelebeklerde. Hemen hemen her bölgede görebileceğimiz türler mevcut. Ee, o anlamda kuşlar, kelebekler, memeliler, sürüngenler, ağaçlar ve çalılar olmak üzere beş ayrı grupta toparladık. Hı -hı. Ve her bölümünde başında bir bilim insanı yer aldı. Hı -hı. Türleri onlarla belirledik. Ee, ve e, türleri ve... ...hazırladığım metinlerinde editini... ...tamamen bilim kurulundan geçti. Hmm. Tabii biz yine bir... ...fen bilimci gibi yaklaşık... Hani ...illaki bir biyolojik tanınama yaptık ama... ...olabildiği kadar da... ...kadim kültürlerdeki... ...izlerini biz buraya yansıtmaya çalıştık. Hmm. Ee, yani bir canlının, bir ağacın... ...bir hikayesi var mutlaka. Çünkü binlerce yıldır o insanlar... ...o canlılar birlikte yaşıyorlar. Hmm. Bir, bir şeyler atfediyorlar. Yani leyleklerin... ...işte güneye doğru göçmeleri, gelmeleri... ...Kabe'nin üzerinde... ...dönmeleri, tavaf etmeleri... ...ayrı mesela kutsallık atfediyor... Hı hı. ...anlam kazanılıyor. ...ya da bir kırlangıcın hikayesi... ...işte Karayın Mağarası'nda... ...binlerce yıldır... ...daha doğrusu mağara yaşamından... ...yerleşik yaşama geçtikleri o binlerce yıllık bir süreçte... ...insanoğlu hep Karayın Mağarası'nda... ...ya da başka bir mağaralarda... ...yaşadıkları mağaralarda... ...kırlangıç çuvalarına bakarak... ...kerpiç mimari keşfetmiş... ...ve ondan dolayı da... Hı. ...bugün... Ee, işte Çatalhöyük'te olsun birçok yerdeki ilk kerpiç mimarilerin hepsinde tepeden girişleri. Tıpkı kırlangıç yuvası gibi. Malzeme e, şeydir, tasarımı da çok ilginç. Ee, hani çok onunla bütünleşik. E tabii doğadan ayrı düşmek zaten. Hani biz bir yandan şaşırıyoruz ama hani olağan bir şey aslında bir yandan da. Şey olarak. Yani böyle de olması gerekiyordu aslında sürecin ama bizim bunu fark etmemiz hmm. gerekiyor diye düşünüyorum daha çok. Hı. Tekrardan ve daha çok doğadan e, beslenmek gerekiyor ki dünya bunun farkında biliyorsunuz dünyada birçok doğayı model alan çalışmalar, enstitüler kuruldu. E, ve bununla ilgili çok çalışma Hı -hı. da yapılıyor. Hı -hı. Yani e, kitabın aslında çıkma motivasyonu birazcık daha o eksikliği doldurmak ve e, daha basit, daha herkese hitap eden bir şey haline getirmek sanıyorum. O Hı -hı. zaman aslında hedef kitlenizde çok daha büyük bir çevre Evet, yani ilk evet. defa hani bunu hiç duymayan, hiçbir kuş türünü tanımayan bir insanın bile alıp eline okuduğunda e, kendinden de bir şeyler bulacağı ve hani e, aslında çok daha fazla ilgisini çekecek bir kitap olmasıyla evet, yani herhalde. Yani biraz hedef kitlemizi olabildiğince geniş tuttuk. E, çünkü doğayla ilgili e, insanlar hani dar bir alanda hani belli insanlar doğayla çok... Kısıtlı bir çevre. Kısıtlı bir çevrede evet. hı hı. yer alıyor. Biz de olabildiğince e, bunu çok farklı... Çevrelere yaymak üzere aslında çalışıyoruz. Burada şöyle bir şey oldu tabii. Öncelikle kitaba bir yayın evi inandı. A7 kitap sahibi Arzu Hanım, Arzu Sandal. Ve kitabı hani bir sponsorsuz bir kitap olarak çıkmasını sağladı. Çünkü doğayla ilgili kitaplarda illaki satışı düşük olacağı için, hedef kitlesi dar olacağı için bir sponsorla çıkıyor. Çünkü insanlar bunu sosyal sorumluluk olarak daha ziyade hmm. Ya da bir proje kapsamında, bütçesi olan bir proje kapsamında bir kitap üretilebiliyor. Doğayla ilgili kitaplar Türkiye'de. Ya da birisi gönül destek oluyor arka planda. Evet benim zaten programdan önce de sana sordum hani yayın evi nasıl oldu da <gülüyor> bu işe girişti. Yani benim de hep kafamda evet. öyledir çünkü yani yayın evlerini ikna etmek gerekir, peşinden koşmak gerekir vesaire. Ama bu konuda çok destek çıktılar. Aslında çok da doğanın dışında olan birisi değil hani hı hı. doğayı çok seven, meraklı, uzun zaman... E, Fotoğrafçılıkla uğraşmış, Türkiye'nin birçok yerini, dünyanın birçok yerini gezmiş. Hı hı. Ve hani başka ülkelerdeki durumu, bizdeki durumu da gözlemlediği için o da benimle aynı konuya inandı. Yani bu kitabın e, ya da bu tarz kitapların Türkiye'de rahatlıkla satılabileceği, kendi kendini döndürebileceği. Yani bizim de amacımız aslında biraz bu. Hani biz burada biraz başarı yakalarsak hı hı. başka kitapları, başka yayın evlerinde bu konuyu motive etmiş olabiliriz. Hı hı. Çünkü Türkiye'de yazılabilecek çok çok çok sayıda kitap var. Yani yazılmalı da. Bir yandan çok farklı kişilerin çok daha güzel doğa ve kültür üzerine farklı kitapların e, yazmasını teşvik etmek, evet, teşvik etmek istiyoruz bir yandan. Yayın evi hangi yayın eviydi? A7 kitap. A7 kitap. Evet. A7 kitap. Şu Geçtiğimiz anda... sene kuruldu. Hı -hı. E, şu anda herhalde 8. kitaplarındalar. Hı -hı. E, çok farklı konularda farkındalık yaratmak üzere güzel kitaplar hazırlıyorlar. Biz de birlikte bir yandan da hani bunu çok kişiye duyurmaya çalışıyoruz kitabı. Hı hı. Tabii bu kitabı bu şekilde hazırladık ama dediğim gibi 30'un üzerinde yaban hayat fotoğrafçısı, kendi yıllarca çektikleri birikimleri, yani o arazi, hikayelerini düşünün her bir fotoğrafın, hı hı. bu emeklerini bizlerle paylaştılar. Yani şimdi burada tek tek isimlerini anarsak yetiştiremem belki ama <gülüyor> gerçekten onların katkıları yatsılamaz. Yani buradaki bu yardımlaşmayı, bu Türkiye'nin doğasıyla ilgili bir farkındalık yaratmak üzere hazırlanan projeye inanmaları, Gerçekten çok önemliydi. Biraz onların da sorumluluğu üzerinde olduğu için ben çok koşturuyorum kitap için ekstra efor sarf ediyorum. Hı hı. Bunun için işte bir lansman düzenledik, imza günler, günleri düzenledik. Lansman daha iki gün önce oldu hı hı. İstanbul Feribullesinde. E, basına bir şekilde aktarmaya çalıştık derdimizi. E, kitabın ön sözünü Edison yazdı biliyorsunuz. Edison sinema sanatçısı kimliğinin yanında Ekolog kimliği var ve hani bununla ilgili de uzun yıllar emek harcadığı çalıştı. Şu anda da bir üniversitede e, ...ders veriyor kendisi. E, bir tanıştığım yoktu ama... ...yani mailime cevap verdi ve projeye inandı... ...gördükten sonra çok da teşvik etti... ...kendisi sağ olsun. Ne güzel. E, bu anlamda biraz daha farklı kitlelere... ...çünkü... E, ...ulaşmak anlamında... Hı hı. ...biraz çaba sarf ediyoruz. E, umarım çok kişiye ulaşır bu kitap. E, fiyatı da zaten oldukça makul bir fiyatta. Hani bu tarzda bilimsel içeriğe ve kişi sayısına sahip e, baskı anlamında, kalite anlamında, renkli kuşakalat baskıya rağmen. Şu anda satış fiyatı 19 TL civarında hı. duruyor. E, bunun şöyle bir şeyi var. E, bir Şöyle bir de kampanya yaptık aslında. Yani kampanya demek ne kadar doğru bilmiyorum ama buradaki amacımız şu. Bu kitabı işlevsel olarak çok kişiye ulaştırmak için diyelim bir okul bunu aldı 100 hı hı. tane. Biz o okula ücretsiz doğa eğitimi vermeyi planlıyoruz. Haa. Güzelmiş. Evet, Gayet hatta geçtiğimiz var. haftalarda Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Hı hı. Ya da bir kurum topluca satın aldı, ee, bir okula hediye etti. Hı hı. O zaman da yani yine ücretsiz belediyeler, ticaret odaları, ticaret borsaları bu konuda ya da iş adamları beraber güzel proje üretebiliriz. Ki e, biz bunu Türkiye'nin her yerinde de gerçekleştirebiliriz. Her tarafta e, proje destek olacak arkadaşlarımız Dostlarımızda var Çok önemli yani bu söylediğim Çünkü hani sadece kitap yazıp Bunu satışa sunmaktan ziyade Bununla ilgili aslında o farkındalık çalışmasına Her koldan devam ediyor olmak Çok değerli ve çok önemli bir şey e, Bence de yani Evet, evet. E, Güzel bir çalışmaya benziyor Ben de çok merakla bekliyorum e, Doğada bu an Kitabın adı Evet bu an. Doğa gözlemine başlama, başlama rehberi doğada bu an. Hı -hı. Doğada bu an, niye doğada bu an? Nedir? <gülüyor> Oradaki burada, an, an nedir? Yani? An, an duygusu çok kuvvetli bir e, duygu aslında. Yani şu an bir yerde bir şeyler oluyor ama biz farkında değiliz dem çıkıyor aslında. Hı -hı. Biraz daha burada şehir yaşamında, büyük şehirde özellikle yaşayan insanların çok ilgisini çeken bir duygu oluyor. Çünkü işe giderken, bir yerdeyken ama bir anda da doğada enteresan bir olay oluyor. Tıpkı İstanbul'un üzerinden kuş göçlerinin evet. olduğu gibi sonbahar ve ilkbaharda. Bunları biz birkaç yıldır paylaşmaya çalışıyoruz. Önce kendi sosyal medya hesabında başladığım bir çalışmaydı bu. Onu da paylaşalım ee, bu arada sözünü evet. kesiyorum ama şey yani doğada, doğa'da bu anın bir de evet. şeyi var. Facebook hesabı var, Instagram ve var. Instagram Twitter, da var. Twitter da var. Ve buradan olabildiğince Türkiye'nin herhangi bir doğasında olan bir olayı paylaşmaya çalışıyoruz. Bir bir çiçeğin açması olabilir. İşte o anda bir kuşun e, bir üreme giysisini giydiği zaman olabilir. Hı hı. Hani farklı bir ana denk geldiğimiz anı paylaşmaya çalışıyoruz. Bu daha sonraki süreçte bir buçuk iki sene önce Magma Dergisi'nde bir köşeye dönüştü. Hı hı. Ve hemen hemen her hafta düzenli olarak biz Magma Dergisi'nde Doğada Boğan Köşesi yaptık. E, ve son zamanlarda da biraz canlı yayınlara e, geçmeye başladık Doğada. Yani canlı yayın kalitesi ne kadar iyi olursa daha güzel algılatılabilir ama örneğin şöyle yapıyoruz. Yani bir Doğanın Türkiye'nin Herhangi bir yerinde hı hı. bir doğal alanda kamerayı açıyorum ve sessiz bir şekilde sadece oranın sesini insanlara ulaştırmaya çalışıyorum. Ve sadece bunu sosyal fotoğraf... medya hesaplarından mı? Evet canlı konuşuyor. yayın olarak geçmeye çalışıyoruz. Aa, bir dalga sesi sanmış. olabilir. İşte sabahın erken saatlerine kuş sesleri olabiliyor. Bunu biraz hissettirmek. Örneğin önümüzdeki ay gidebilirsem bir bozkır bir alanda uçsuz bulacaksınız sessiz bir alanda. Hı hı. Bozkırı sadece böyle vermek istiyorum. Tabii burada biraz sıkıntımız internet oluyor. <gülüyor> i̇nternet Eğer internet çekmezse doğru, bu sefer kayıt yapıp sonundan kaydı paylaşıyoruz ama hı hı. o an paylaşmanın duygusu çok daha farklı oluyor. Evet doğru söylüyorsun. Yani birçok zaman anları kaçırıyoruz hep. Evet. Burada da programda da birçok defa bunu da belirtmeye çalışıyoruz hep aslında yaşadığımız şeyin hem değerini bilmek hem Farkına varmak en önemli şey farkındalık. O açıdan çok e, önemli bir e, durum gerçekten. Bir de şeyi sormak istiyorum. Bu kadar çok araştırma ve e, gözlem sonucunda mesela en çok hayatında seni sana enteresan gelen çok ilginç bulduğun bir e, olay oldu mu mesela? Ya şöyle aslında ben doğada herhangi bir şey görünce bana ilginç ve heyecanlı geliyor <gülüyor> ve beni aslında belki de motive ediyor yani. <gülüyor> Yeniden yeniden olması bile beni çok şey yapmıyor. Ee, hani, nasıl diyeyim bir anda e, caddede yürürken kaldırımın arasından bazen taşın arasından bir gelincik çıktığını görüyorsunuz. Hı hı. Enteresan bir şekilde böyle beni çok etkileyen bir hikayesi oluyordu. Hı hı. Çünkü evet. resmen e, şehrin betonuna kaldırımla direnen bir çiçek kafayı kaldırmış ben buradayım diyor. Hı hı. Burada tabii gelincik deyince aklıma geldi. E, biliyorsunuz biz peyzaj uygulamaları çok... ...yapıyoruz. Hani biraz konu değişmiş oluyor ama... ...peyzaj uygulamalarında... ...Türkiye'nin zengin biyo coğrafyasından... ...biyoji çeşitliliğinden faydalanmak yerine... ...hep İtal bitkiler, ağaçlar, çalılar kullanıyoruz. Özellikle Hı -hı. Antalya'da ben turizmde çok... E, ...aktif çalışıyorum. Otellerin peyzajlarında buna çok rastladım. Hı -hı. Sürekli de şey yapıyorum hani... ...makiden bir bitki seçip buraya koyduğun zaman... ...sulama derdin, gübreleme derdin... ...budama derdin gibi bir şey olmayacak. Ve hani her daim yeşil kalan. Daha az emekli aslında. Tabii. Bir daha... de antik bir hikayesi olan bir çalı evet. olmuş olacaksınız belki de gibi. E, bu tarz e, bir şey var. Hani peyzajın. Aha. Bir anlamı var. E, yani peyzaj düzenlemelerinde yabani ot diye ayıklarlar. Aslında onların getirdiği yabanidir. Çünkü dışarıdan hmm. geliyor. Evet. Doğal olan bizim kendi peyzajımızdır. Bu şöyle ciddi sorunlara da açıyor Türkiye'de. E, özellikle e, yine Akdeniz bölgesinde çok fazla endemik çiçeğimiz olduğu için e, örneğin kemeri orkidesinin olduğu ...bir alan var, iki ayrı bölge, çok dar yayılışlı... ...hani 15'er tane falan var hı hı. böyle... ...bir tanesinde böyle biz o zamanlar... ...onun belgeselini çekiyorduk... ...bir gittik, e, ertesi sene orada mı diye... ...bir tesisi almış, işletmeye başlamış... ...o doğal alanı ve çim sermiş... Eyvah. ...çimin altında o tür gitti... ...yani of. böyle bu tarz... E, ...şeylerimiz var... <gülüyor> Ne yazık ki ee, böyle kontrolsüz. Şahit kötü, evet, kötü kötü, kötü şeyler var. var. Evet, çok, Bununla çok birlikte acı. bu kitapla birlikte aslında benzer kitap projeleri yapıyoruz. Biraz ondan da bahsetmek isterim. Lütfen evet. Ee, Türkiye'nin e, yani bu zenginliğini biraz daha yabancı misafirlere, turistlere aktarmak adına turizmde birçok otelle bazı projeler hazırlıyoruz. Örneğin otelin doğa haritasını çıkarıyoruz. Ee, otelin kendi peyzajındaki bu dışarıdan getirdikleri türlerle dahil olmak üzere. Hı hı. Ama biraz daha doğal alanı ön plana çıkarmaya çalışıyoruz kuşlarını ve kelebeklerini otelde bulunan e, bir kitaba döküyoruz. Hı hı. E, sonra da bunlarla ilgili turlar yapıyoruz. Aslında oteller genelde şöyle, e, zaten bir doğal alanın yanında oluyor oteller. Hı. Çünkü Akdeniz bölgesi olduğu gibi hani mesela Beydağları'nı ele alın, Beydağları Milli Parkının içinde hı hı. E, ve oraya isterizmez hani bir 80'li yıllardan bu yana birçok otel yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Fakat hani oradaki e, Misafirleri ve turizmcilere birazcık bunu fark ettirmeye çalışıyoruz ee, bu sayede. Hmm. Bu kitapçıklarla bakın böyle bir değer var ve Hı -hı. bununla ilgilenen de ciddi bir turist kitlesi var. Hı -hı. Ona göre hizmetini, ona göre otelin şeklini, ona göre şekillendirip on, etrafındaki doğal alanlara sahip çıkmasını hedefliyoruz aslında bununla ne ilgili. Güzel, ve otel çıkışı doğa turları yapıp e, orada doğa gözlemleri yapmalarını sağlıyoruz. Hı hı. Şu ana kadar 50.000 bin baskıya kadar ulaştı e, kitap sayısı farklı farklı otellerde. Dört dilde çevrildi. Oldukça da ilgi gördü. Hı hı. E, rotalarla birlikte o ağaçların, o kuşların hikayeleri de çok ilginç geldi hı hı. misafirlere. E, bu tabii turizmdeki bir açılımydı. Doğada bu an kitabıyla doğa eğitiminde, ülke genelinde belki bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu konuda ee, hani bizi dinleyen dinleyicilerimizden e, yine bahsedelim doğada bu an kitabını ulaştırabildiğimiz her yerde ücretsiz e, doğa eğitimi vereceğiz hı hı. Ve farklı farklı fikirleri ve projelere biz bu konuda açığız Açıksınız. umarım doğada bu an kitabını da birçok yere bu şekilde ulaştırmış oluruz diye düşünüyorum e, nasıl alıyoruz kitabı? herhangi bir kitapçı kitap şu da... anda raflara çıktı ee, birçok kitap evinde bulabilirler ee, online herhangi bir üyesi oldukları siteden hı hı. alabilirler hı hı ...şimdi isim vermeye gerek yok zaten... Evet, evet, ...internette yazınca... ...birçok site çıkıyor ve herkesin kitap aldığı bir yerler var illaki... Hı hı. ...Doğada bu an Birleşik yazılarak... ...arattıkları zaman kitap olarak... ...zaten birçok site çıkıyor... Hı hı. Böyle her yerde ulaşabilirler Birleşik yazılıyor Doğa'da Buan Web sitesi de o şekilde karşılığına evet, çıkabilir Doğa'da Buan.com Doğa'da Evet. Aynı zamanda Facebook sayfası, Instagram hesabı ve Twitter hesabı var evet. Oralardan da takip edebilirler Dileyen herkes sizinle iletişime de geçebilir Herhangi Tabii. bir proje veya başka bir şey Konusunda Mümkün olduğunca bu tür fikirlere oldukça açığız Açıksınız. Ve Öneriler olabilir, tavsiye olabilir, başka Hı -hı. bir şeyle ilişkilendirilebilir Amacımız çünkü burada doğa farkındalığı sağlamak. Bu kitaba destek olan hocaların da amacı buydu. Fotoğrafçıların hı hı. vermesinin amacı oydu. Biz yazarken de böyleydik. Hı hı. Ve farklı kurumların da kitabın tanıtımasıyla ilgili destek olması ilgili amacı da bir. Yani artık top şeyde. <gülüyor> Bizde. <gülüyor> evet. Yani şeyi de tekrardan söylemekte fayda var. Zaten ortaya çıkış amacı da birazcık. Bu e, daha basit ve daha genele hitap eden bir kitap olmasıydı. Böyle bir kitap ortaya çıktı. Dolayısıyla bu konuyla ilgili hiçbir fikri olmayan, sadece merak eden, ucundan köşesinden bir şeyler bilmek isteyen biri bile çok hmm. rahatlıkla alıp okuyup bilgi sahibi olabilir, keyif alabilir. Evet yani e, doğayla ilgili e, eşinize, dostunuza, e, işte yeğenlerinize hı hı. Hediye, hediye edebileceğiniz. Hı hı. Hatta son günlerde Güzel biraz bir olur aslında, evet evet e, şöyle bir espri de çıktı bir birkaç kişi doğa ile ilgili bir isim sordu. Hı hı. Hani çocuğumuza hangi isim kullanabiliriz? koyabiliriz diye ben de kitabı gösterdim çünkü <gülüyor> <gülüyor> isim şeyler doğadaki canlılar ve hikayeler orada yer alıyor. Ha, evet. Hangi hikaye ilgini çekiyorsa hangisini kendine daha çok bağdaştırıyorsan <gülüyor> bir isim sözlüğü olarak da kullanılabilir diye düşünüyorum. <gülüyor> evet kesinlikle e, programı kapatırken e, çok teşekkür etmek istiyorum. Ben de çok teşekkür ederim e, ilginize davetinize. Ne demek? E, Tohumdan Asada ekolojik yaşam programındaydık doğada boğan kitabının yazarı Hüseyin Çağlar İnce ile birlikteydik herkesi araştırmaya ve kitabı almaya davet ediyoruz hoşça kalın hasada ekolojik yaşam hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade.